Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hastalık Cuma Günkü sunumlarımızın devamını yapıyoruz inşallah Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl alt başlığı olan sunumlarımızın bugün Müslümanların tarihinde farklı bir savaş çeşidi olarak veya farklı bir sefer çeşidi olarak giren Tebük Seferinin hangi boyutlarda Müslümanların tarihine girdiğini hangi boyutlarda Müslümanları etkilediğini bugün inşallah değişik açılardan ele alacağız. Müslümanlar Allah'ın evi olan Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini fethetmiş, ardından Taiflilerle savaşarak onları Medine devletine dahil etmişti. Her ne kadar Taiflilerden Sakif oğulları Müslüman olmamışlarsa da artık Müslümanların kontrolü altındaydılar. Arabistan'ın tamamı Müslümanların elindeydi. Arabistan'ın yukarı kısmı olan Şam, Dumeşk, bugünkü ismiyle veyahut da Damaskus olarak bilinen yer... Romanların egemenliğindeydi. Müslümanların gelişmesinden en çok rahatsız olan Şam bölgesiydi. Mekke'nin fethinden önce gerçekleşen Mute Savaşı'nın henüz şokunu atlatamamışlar. Mute Savaşı'nda şimdiye kadar karşılaştıkları ordulardan çok farklı bir orduyla karşılaştıklarının bilincindeydiler. Müslümanlar kararlı, net tutumlarıyla İnsanları etkiliyordu. Özellikle Bizanslıların mute başarısızlığı, Mute'de yüz bin kişilik orduyla üç bin kişilik Müslüman ordularını yenemeyişleri, arkasından takip edemeyişleri bölgede yaşayanları etkilemişti. Toplumlar her fırsatta bu olayı konuşuyorlardı. Daha yeni İranları yenen Bizanslıların forsu bölgede yerle bir olmuştu. Şam bölgesinde yaşayan Arap kökenli kabileler gizliden gizliye Medine'ye haber gönderip İslam'larını veya biatlerini bildiriyorlardı. Bir bakıma Bizansların egemen bölgesinde yaşayan Araplar soy bilincinin uzantısıyla Müslüman olup Muhammed'e katılmayı, Medine devletinin koruması altına girmeyi canı gönülden istiyorlardı. Şimdiye kadar Arapların şanını bu kadar yükselten İran'a, Bizans'a kafa tutan bir lider, bir komutan olmamıştı. ...Arapların tarihinde. Muhteş Savaşı'ndaki hayalet ordunun... ...yankıları bölgeye hakim olmuştu. Yemen'e gidip gelen kervanlardan... ...Müslümanlar hakkında aldıkları haberler... ...onları daha da ateşliyor. Kendilerini bütün dünyaya taşıyacak... ...Medine Devleti'nin bir parçası olmak için... ...İslama koşuyorlardı. Şam bölgesinin Arap olmayanları... ...Bizanslar gidişattan hiç memnun değildiler. Hicretin 8 ve 9. yılları... ...yani... Hicri 629 ve 630 yılları Müslümanlar için önemli yıllardı. Müslümanların Arabistan'a hakimiyetlerinin tamamlanıp dünyaya açıldığı yıllar. Medine merkezli kurulan devletin imparatorluğa dönüştüğü yıllardı. Muhammed İslam'a giren veya Müslümanlara İslam'a girmeden biat eden bütün şehirlere valiler gönderiyordu. Bazen valiler yörelerin eski liderlerinden seçiliyor. Özellikle bu uygulama bütün dünyanın dikkatini çekiyordu. Adeta Muhammed Medine devletine bağlılığınızı verdiğiniz, devletin korumasına girdiğiniz zaman, kendi yerel yönetimlerinizle devam edebilirsiniz diyordu. Böylece toplumlar sevdikleri, sadıkları liderlerinden olmuyor, eski düzenlerinin devamında, kendilerinden daha güçlü bir imparatorluk tarafından koruma altına alınıyordu. Eskiden kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdüren, kendi kendilerini koruyan bu toplumlar, daha büyük bir güvenin, barışın içine girerek rahatça yaşıyorlardı. Medine Devleti'nin Arabistan'da sağladığı barış, barışın getirdiği haklar, Arabistan dışındaki imparatorlukların, krallıklarının içine gelmiyordu. Zira onların toplumları, Medine Devleti'nin sağladığı barıştan, haklardan uzaktılar. Sömürgecilik anlayışıyla yönetilen toplumlar, bütün üretimlerinin sömüren güçlerce ellerinden alınmasından rahatsızdılar. Muhammed gayrimüslimlerden cizye alacağını söyleyince şaşırdılar. Ancak cizyenin ne olduğunu öğrendiklerinde hayran kaldılar. Çünkü gayrimüslimlerden cizye isteyen Muhammed cizyeyi her gayrimüslimden istemiyordu. Cizye sadece savaşabilecek erkeklerden alınıyordu. Kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan, hastalardan, sakatlardan alınmıyordu. Yani savaşa katılamayacaklardan, savaşa katılmayanlardan alınmıyordu. Müslümanlar Onlara cizyenin mantığını anlattıklarında dünden razı oldular. Cizye kendilerini korumak için erleri savaşa gitmeyen toplumlar tarafından koruma karşılığında Müslümanların aldığı bir vergiydi. Bir bakıma savaş için askere alınmayan savaşa gidebilecek gayrimüslimler parasını vererek savaştan kurtuluyorlardı. Bunu anlayan gayrimüslimler severek cizye vermeye başladılar. Zaten önceki imparatorlar, krallar da birçok vergi alıyordu. Üstelik beri alırken savaş için erkeklerini alıyorlar. Savaşta onları en ön saflarda savaştırarak öldürülmelerine neden oluyorlardı. Mesela Bizans İmparatorluğu, egemenliği altındaki toplumlardan askeri aldığı zaman kendi ordusunu arkada tutuyor. Toplumlardan aldığı askerleri en ön safta ilk kapışmada harcattırıyordu. Ama Müslümanlar ne yapıyordu? Hayır siz gelmeyin. Verin biz kendimiz savaşırız diyorlardı. Toplumların Gayrimüslim toplumların savaşabilecek kişilerden vergilerini alıyor, parasını alıyor, siz gelmeyin savaşa diyordu. Biz sizi koruruz diyordu. Medine devletine cizye vererek katılan gayrimüslimlerin kadınları, çocukları, büyükleri memnundu. Delikanlıları savaşlara gidip ölmeyecekler, hep yanlarında kalacaklardı. Aslında bu durum Müslümanların aleyhineydi. Cizye konusu gayrimüslimlerin lehine ama Müslümanların aleyhineydi. Gayrimüslimler, cizye vererek savaştan kurtulurlarken, savaşların bütün yükünü, bütün acısını Müslümanlar üstleniyordu. Müslümanların aleyhine, gayrimüslimlerin lehine olan bu durum, elbette gayrimüslimleri sevindirecekti. Hal böyleyken, tarihi süreçte bazen Müslümanların yanlış uygulamaları, bazen de düşmanların kasıtlı çarpıtmaları nedeniyle, cizye konusu gerektiğince anlaşılamamıştır. Hala bugün bile, Müslümanlar arasında cizye konusunu anlamayanlar var. Müslümanlar bile henüz tam anlamıyorlar. Tövbe suresinin 29. ayetindeki kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din, İslam'ı din edinmeyen kimselerle, bazı meallerde küçülerek, bazı meallerde boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın ifadesinin uygulanışını ne yazık ki yanlış değerlendirmişlerdir. Küçülerek ifadesi aslında Müslümanların iktidarını kabul etmektir. Boyun eğmek de aynı şekildedir. Ayet şu anlamdadır. Müslümanlara savaş açanlar varsa, onlarla Müslümanların üstünlüğünü kabul edinceye kadar savaşın. Üstünlüğünü kabul ettikleri zaman Müslümanlar ne yapacaklar? Ya yenilgiyi kabul edecekler, teslim alacaklar, barış ilan edecekler ya da çekip gidecekler savaş meydanında. Yenilgiyi kabul edip barış ilan ettikleri zaman ve Müslümanların safına, egemenliğine girdikleri zaman o zaman cezi verecekler. Kim verecek? Savaşmak için cepheye gelebilecek olanlar verecek. İşte üstünlüğünüzü kabul ettiklerinde de onları savaşlardan uzaklaştırın. Savaşlardan uzaklaşmalarının karşılığında onları koruyun. İnsanları savaşa sokmuyorsunuz, sizin savaşmanız gerekmez diyorsunuz. Ne yapacaklar o zaman? Kim koruyacak onları? İşte o zaman Müslüman devleti diyor ki, ben koruyacağım. Sizin savaş etmenize gerek yok. Gidin işinize, gücünüze bakın. Toprağınızla uğraşın, hayvanınızla uğraşın, ticaretinizle uğraşın. Siz keyfinize bakın. Sizi artık Medine devletinin koruması altındasınız. Peki bunun karşılığında ne olacak? Bunun karşılığında savaşa girebilecek, toplumlarını koruyabilecek kişilerden onlar tespit edilecek kaç kişi cizye alınacak. Ne yazık ki bu anlayışı Birçok Müslüman komutan veya liderler tarih içinde anlayamamışlar, zulmedercesine toplumları baskı altına alarak cizye almışlar, hem de savaşa girmeyenlerden de almışlar. Tarihte öyle rivayetler var ki dehşet verici. Bazı komutanlar savaşta esir aldıkları gayrimüslimleri yerlere yatırmışlar, boyunlarının üzerine basarak teslim almışlar, sonra cizyelerini yine boyunlarının üzerine basarak, hani diyor ya ayette, boyunlarını eğerek diyor, boyunlarını yere eğdirerek, üzerlerine de basarak cizce toplarken bile her yıl öyle yapmışlar. Yani kraldan fazla kralcı olmuşlar. Ne Allah'ı tanımışlar ne Resulü tanımışlar. Kraldan fazla kralcı olmuşlar. Bütün cinleriyle, öfkeleriyle, nefretleriyle kendilerine tabi olan gayrimüslimlere zulmetmişler. Böyle rivayetler var. Hani sadece rivayet olsa neyse gerçekleşen hadiseler var. Müslümanların devletleri zaman içerisinde hep aynı olmamış ki Bazen zulüm etmiş. Onun için yıkılıp gitmiş. Emevi ne yıkıldı? Abbasi ne yıkıldı? Adaletli olsalardı, adaletli devam etselerdi yıkılır mıydı? Halbuki ayet böyle yapanları haktan, adaletten ayrılanlar olarak niteliyor. Bir bilseler. Ali bin Ebu Talip, Tövbe Suresinin ilk 40 ayetini okuyunca, ayetin bildirisi dalgalar halinde bütün Arabistan'a yayıldı. Geçen hafta işlemiştik. Müslümanların ilk hadçı bölümünde. Kervanlar yoluyla İran'a, Bizans'a, Sana, Yemen'e, Mısır'a kadar gitti o haberler, o okunan ayetler. Bu durumdan en çok Bizanslılar etkilendi. Çünkü Bizansların egemenliği altında Araplar, Yahudiler, Filistinler, Kürtler, Ezidliler, Yezidiler, Rumlar, Mısırlar hepsi vardı. Bugünkü bildiğiniz topluluklar da vardı. Sayılan topluluklar Muhammed'in Müslüman olmayan topluluklara verdiği haklara sahip değildiler Bizans İmparatorluğunda. Muhammed Müslüman olmayan bu toplumlara daha çok hak tanıyordu. Bölgede yaşayan topluluklar Olayları kendi açılarından değerlendirmeye başlayınca ortalık karıştı. Bölgede yaşayan bazı toplulukların Bizans'a bağlılığı daha fazlaydı. Bizans'a bağlılıkta ısrarcı olan toplumların liderleri hem kendi toplumlarında hem de diğer toplumlarda meydana gelen bu kargaşalıklardan rahatsızdılar. Kim bilir belki de günümüz liderleri gibi halklarına rağmen Bizans'a ilişki kurmuşlardı. Hani günümüz liderleri de öyle ya, halklarını ikinci plana itiyorlar, gidiyorlar Amerika ile Avrupa ile ilişki kuruyorlar ve toplumlarını satıyorlar. Halklarımız ne der, İnsanlarımız ne der, onların duyguları ne der, onların hakları var mı yok mu düşünmüyorlar. Satılık liderler kavramı çerçevesinde egemen güçlere, egemen imparatorluklara toplumlarında yaşayan insanların haklarını satan insanlar var. O zaman da Bizans'ın egemenliği altında var. Bugün işte görüyorsunuz. Satılık liderler deyince kafanıza hemen beliren liderler var. Müslüman toplumlar da var. Müslüman olmayan geri bıraktırılmış, sönülmüş toplumlar da var. Afrika'da, Güney Amerika'da, uzak Asya'da. O günde bu bölgede bir sürü kral vardı. Küçük küçük. Çünkü şehir devletleri şeklindeydi ama Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğindeydi ve Şam bunların içerisinde en büyüdü ve bölgeye hakim gibi görünüyordu. Kendine bağlı, kendini dinleyen insanlar da vardı. Krallar vardı. Kralcıklar vardı. İşte günümüz liderleri gibi halklarına rağmen Bizans'la ikili ilişkiler kurmuşlardı bazıları. Yani halkın menfaatleri ne olursa olsun biz kendi menfaatimize bakarız. Bugün de öyle ya, kendi menfaatleri dolusunda Avrupa'nın İsviçre bankalarında hesaplarını şişirip kendi ülkelerine bir sıkıntıya uğradıkları zaman şak kaçıyorlar. Avrupa'da yaşıyorlar. Amerika'nın gösterdiği yerlerde, Avrupa'nın gösterdiği yerlerde yaşıyorlar. Paralarını da kaçırmışlar zaten ve o paralar sorgusuz. İsviçre'deki bankadaki paralar sorgusuz kimse sormuyor. Öyle diyebilirler. kanun çıkarmışlar mesela. Geçmişte de bu tür şeyler olmuştur. Hani bu tür gelişmeler çerçevesinde toplumların kendi başlarına bırakıldığı, liderlerin baskıyla toplumları bir yere bağlamaya çalıştığı, mesela bizim ülkemizde de olduğu gibi, baskıyla illaki Amerikan egemenliğindeki anlayışa bağlamak, İlla ki demokratik, layık anlayışlarla, demokrasi çerçevesinde Müslümanları bir yerde tutmaya çalışmak, Müslüman ülkelerdeki insanları bir yerde tutmaya çalışmak, kimin vasıtasıyla oluyor? Bu tür liderlerin vasıtasıyla. O günde Şam iktidarı etrafındaki krallara, krallıklara ne diyordu? Bizansa bağlı. Ama halk kaynıyor. Halk altta kaynıyor. Kervanlar gelip gittikçe Medine devleti, Haklar verdikçe, insanları saygın bir noktaya getirdikçe haflar kaynıyor. İşte bu gelişmeler çerçevesinde bugünkü Suriyeliler, işte Şam bölgesi veya işte Şamlar dediğimiz, Şamlar dediğimiz bölüm, iki hareket başlattı bu gelişmeler çerçevesinde. Birinci hareket, çevrelerinde Müslüman olan topluluklara baskınlar yapmaya başladılar. Arkalarında onları destekleyen Bizanslara güveniyorlardı. Resul'e gelen haberler, kervanlardan topladığı bilgiler, hiç, hiç acıcı değildi. Müslüman olan topluluklara ağır darbeler vuruyorlar, mallarına el koyuyorlar, kadınlarına, çocuklarını esir alıyorlar. Onlar Müslümanlara yaptıkları şeyleri henüz Müslüman olmamış ama Medine'den yana olmayı düşünenler de yapmaya başladılar. Yani sadece Müslümanlara yapmıyorlardı. Henüz hidayet etmemiş. Durumu tartışan, Medine devletinden yana olmayı düşünen, konuşurken işte Bizans'ın haksız ve adaletsiz olduğunu, Medine'nin, Muhammed'in hak ve adaletler verdiğini söylemler haline getirmeye başlayan topluluklara da yapıyorlardı. Böylece korkutma, sindirme hareketine başladılar. Medine'den yana olursanız başınıza bunlar gelir gelecektir anlayışını bölgede hakim kılmak için şiddetli saldırılar yapıyorlardı. Tarihlerde bazı Müslüman toplumların baskılardan dolayı Müslümanlıktan Hristiyanlar döndüğünden bile söz edilir. Gerçi bu tür haberlerin doğruluğu tartışılabilir. Ama her ne olursa olsun bölgenin durumu gittikçe kötüleşiyordu. Arabistan'da Medine devletinin varlığı gittikçe artarken Şam bölgesinde etki kaybolmaya yüz tutmuştu. Yani Bizans'ın etkisi kaybolmaya yüz tutmuştu. Ve gelen baskılar neticesinde de Medine'nin etkisi kaybolmaya yüz tutmuştu. İnsanlar korkutulmuştu. Suriyelilerin baskınları Tebük bölgesine kadar inmeye başladı. Halbuki arada 800-900 kilometre bir yol var. Şamların gerçekleştirdiği ikinci hareketler ise Muhammed ölmüş, Müslümanlar dağılmış, birbirine girmişler diye haberler yaymaya başladılar. Kara haberler, savaş psikolojisi. Bugün de var ya, Kara haber, her türlü kara haber yayıyor. Kim? Amerika, Avrupa ve Türkiye'deki layık basın, medya. Her türlü kara haberi yayıyor, Müslümanların aleyhine. Onlar bu haberleri yaymak için kervanlardan özel adamlar tuttular. Kervanlar gidip geldikçe sağa sola yayacaklar. Bazılarını özellikle çevreye çıkarıp yalan haberler yaydılar. Günümüzde de bu tür kara programlar en şiddetli şekilde yapılıyor. Özellikle güçlü ülkeler. Zayıf toplumlar, zayıf devletler üzerine savaş açacaklar zaman medyayı ayağa kaldırıyorlar. Bin türlü tezgah kuruyorlar. Amerika bu yönde çok iyi probanda yapıyor. Özellikle Müslümanların yaşadıkları ülkeler, Amerika'nın uygulamalarına karşı çıkmışsa, Amerika o ülke hakkında her türlü yalan haberi üretip kamuoyu oluşturabilir. Mesela Saddam'da kimyasal ve nükleer silahlar var deyip Irak'ı işgal ettiğinde aradıkları hiçbir şeyi bulamadılar. Yoktu, zaten biliyorlardı aslında bilerek gelirler, bulamayacaklarını bilerek aradılar. Mesela Müslümanların ülkelerini işgal edip onların yer altı, yer üstü zenginliklerini alırken kendilerini barışçı, kendilerine karşı çıkıp ülkelerine savunanları terörist ilan ediyorlar. Bu yönde birçok uydurma haber, film, video, resim, belgeler oluşturuyorlar. Özellikle Amerikan sinemasının ulaştığı noktadan büyük bir şekilde yararlanıyorlar. Amerikalıların çevirdiği adada isyan, ve beş parmak filmleri bu konulara ilginç örneklerdir. Özellikle Beş Parmak filmi internetten indirin bir seyredin bakın neler işliyor. Kısaca Şam bugün dünya üzerinde gördüğümüz yalan haber üretme işini o günde çok iyi beceriyordu. Suriyeliler yani Şamlılar Bizans imparatoru Herakleios'a bir mektup yazarak onu da kandırdılar. Dediler ki Muhammed ölmüş, Müslümanlar dağılmış. Eğer Arabistan'a bir sefer düzenlerlerse başıboş Araplar Hristiyan olur, Bizans'a katılırlar dediler. Heraklius 40 bin kişilik bir ordu hazırlayarak Arabistan'a doğru harekete geçtiği haberlerini yaymaya başladı. Geliyoruz, madem öyle geliyoruz dediler. Bu haber dalga dalga dalga Medine'ye kadar ulaştı. Haber Medine'ye ulaşınca Muhammed hemen 30 bin kişilik bir ordu hazırlayarak Şam'a doğru yürüdü. Halbuki Bizanslar henüz böyle bir ordu hazırlamamışlardı. Bu tür haberler yayarak Şam bölgesindeki Müslümanları etkilemek, Müslüman olacakları korkutmak istiyorlardı ve zaten de baskı yapıp duruyorlardı. Bir de Bizans İmparatoru 40 bin kişilik orduyla geliyor diye bu probandayı güçlü bir noktaya çek istemişlerdi. Ne var ki durum iken Muhammed ordusunu hazırlayarak yola çıktı bile. Artık onlar düşünsün. Tebük Seferinin başlangıç dönemi Müslümanlar için çok önemliydi sıcaklar en doruk noktasında. Üstelik birçok ürünün hasat zamanıydı. Yani sefere çıkmak için uygun zaman değildi. Ayrıca Şam-Mekke arası 1925 kilometre. Medine ile Tebük bölgesi arası 691 kilometre mesafedeydi. Rasul'ün amacı Bizans ordusunu Tebük bölgesinde karşılamaktı. Bizans ordusunun Şam bölgesinden Tebük'e gelmesi bir hayli uzun sürebilirdi. Çünkü Tebükle Medine arası 691 kilometre ama Şamla Tebük arası 800 civarındaydı, 890 civarındaydı. Zaten Müslümanlar da 691 kilometre yolu kaç ayda alacakları belli değildi. Hani günde 50 kilometre yol yapsalar 15 günden aşağı varamazlardı. 30 bin kişilik ordu da öncüleriyle, arçılarıyla, yaşilerinin hazırlığıyla, yemeleriyle, içmeleriyle, konaklamalarıyla, hareket etme hazırlıklarıyla çok ağır ve çok Yavaş giderdi 30 bin kişilik ordu. Tarihi bilgiler ordunun 18 defa yolda konakladığını, yolculuğun bir ayı açtığından söz ediyorlar. Muhammed çöl şartlarında Tebük'e vardığında ordu bir hayli yorgundu. Konaklayan ordu Bizans ordusunu beklemeye başladı. Muhammed etrafa haberler uçuruyor, gelip geçen kervanlara gittikleri yerlere mesajlar gönderiyordu. Verilen mesajların özeti: Müslüman ordu Tebük'e geldi. Bizans ordusunu bekliyor. Müslümanlara ve Müslüman olmayan toplumlara baskı yapanlara gerekli ders verilecek kimse Muhammed'in öldüğü, Müslümanların birbirine girdiği haberlerine inanmasın. İşte buradayız, işte buradayım. Müslümanlar, Müslüman olmayıp ezilen, horlanan toplumlar yalnız değildir. Müslüman ordusu hepsini koruyacak, onlardan çalınanları geri alacaktır. Ve Muhammed küçük gruplar oluşturdu, sağa sola gönderdi. Bölgede yaşayan topluluklarla iletişim kurdu, onlardan gerekli bilgileri alıyordu. Suriyeliler Tebük bölgesinden çekildiler Müslüman ordusunu görünce. Artık baskın yapamıyorlardı. Kara probandaları bitmişti. Şam bölgesinin Bizans'a bağlı Hristiyanları dört gözle Bizans ordusunu bekliyorlardı. Dört gözle bekliyorlardı Bizanslar gelsin bizi kurtarsın diye. Ama Bizans ordusu yoktu. Şam bölgesinden çok tehlikeli haberler gelmeye başladı. Şam bölgesinde taon yani veba hastalığı çıktığı haberleri alındı. İnsanların perişan olduğundan söz ediliyordu. Veba bulaşıcıydı. Muhammed hastalık haberini duyunca orduyu Tebük'te bekletmeye karar verdi. İleriye gitmedi. Zaten Şam bölgesine gidebilmek için Tebük'e geldiklerinden daha fazla yol kat edeceklerdi. Bunun geri dönüşü de vardı. Diğer taraftan savaş stratejisi açısından düşmana daha fazla yaklaşmak iyi değildi. Önemli olan düşmanı kendi içinde tutabilmekti. Tebük ne de olsa Arabistan sınırları içindeydi. Onun için Tebük'te düşmanı karşılamak, düşmanı Arabistan'da karşılamaktı. Tebük, Arabistan'ın iklim koşullarını taşıyordu. Araplar için bildikleri bir yerdi, Bimi de bildikleri bir iklimdi. Kaldı ki Müslümanların Tebük'e gelişleri barış içindi. Saldırıları durdurmak içindi. Medine'nin amacı Bizanslara bağlı olan Şam bölgesini tamamen ısra etmek değildi. Şam bölgesi, krallarının yaptıklarına karşı bir gövde gösterisiydi. Gerekirse savaşacaklardı. Ama kendileri saldırmayacaklardı. Onun için Tebük'te orduyu tuttu Muhammed. Bu gösteriye karşılık onlar savaş için gelmek istiyorlarsa gelebilirlerdi. Şam bölgesinin içine girmek bütün yönlerden ordunun kuşatılmasını sağlamak olacaktı. Belki de Şamlılar hastalık konusunu bilerek çıkardılar. Muhammed'in ordusuyla Şam'a yürümesinin önünü kesmek istiyorlardı. Böyle bile olsa bu durum Müslümanların lehineydi. Zira Müslümanlar üzerimize gelmesin diye Şamlar hastalık uydurmuşsa onlar Müslümanlardan Müslüman ordusundan korkmuş. Öyle olacaktı. Ama Müslümanlar Şam bölgesine hastalık var diye girmezlerse Müslümanlar Bizans'tan veya Şamlardan korkmamış hastalıktan korkmuş olacaklardı. Psikolojik savaşta Müslümanlar 1-0 öndeydi. Muhammed 30 bin kişilik ordusuyla Türkiye gelerek amacına çoktan ulaştı. Üstelik daha önce Muhte'de 100.000 kişilik Bizans ordusuna 3.000 kişilik Müslüman ordusunun karşı çıkmasının yankıları sürerken bu sefer Muhammed'in de başında bulunduğu 30.000 kişilik ordu bayağı da gözlerini korkutacaktı. Eğer Muhte'deki orana çarparsak ki Mute'de Bizanslılar Müslümanlardan 35 kat fazlaydı, bu durumda Bizans ordusu 30.000 kişilik Medine ordusunun karşısına 1 milyon kişilik ordu hazırlamalıydı. Halbuki Bizans ancak 40 bin kişilik orada hazırladığı haberlerini yaymıştı. Bu sayılar bile Müslümanların önde olduğunu, sayısal noktadan Bizanslıların, Şamlıların gözlerinin korkuttuğunu anlaşılacaktır. Çünkü Mute tecrübesi Tebük Seferinin temelini teşkil ediyordu. Bu temel Müslümanların kuracağı orduların karşısına çıkacak orduların sayısını belirleme kriteriydi. Bizanslar öyle kafalarına estiği gibi başka toplumlara davrandığı gibi Müslümanlara davranamayacaklarını öğrenmişlerdi. Şamların Bizans imparatoru Haraklül'sa mektup yazmalarının karşılığında Muhammed onlara 30 bin kişilik orduyla cevap vermişti. Muhammed'in amacı Tebük bölgesinde dağılan Müslümanları bir araya getirmek, Müslümanlar sempatisi olanlarla yakın ilişkiler kurmak, onları güvenle yaşayacakları şekilde Medine'ye bağlamak. Onun için Muhammed 2, 200, 300, 400 kişilik gruplar oluşturup etrafı kolaçan ettirmeye başladı. Bu çalışmalar meyvelerini verdi. Eyle Kralı Yuhanna ile birlikte Ezduh ve Cerba halkı temsilcileri de tebüke gelip cizye vermek üzere anlaşma yaptılar. Birçok küçük kabile Müslümanlığı kabul ederek biatlerini verdiler. Muhammed Halid bin Beledi 406. 400 atlıyla Hristen topluk olan Doğmetül Cendelin kralı Ükeydir bin Abdülmelik üzerine gönderdi. Bu kral Şam direktifleriyle Müslümanlara baskı yapan bir kraldı. Halid bin Beledin görüşmeleri sonucu bin deve, 800 at, 400 zırh gömlek, 400 mızrak vermek ve Ükeydir ile kardeşi Mudat haklarında hüküm versin diye Muhammed'e getirildiler. Yaptıkları dolayı. Diğer Hristiyan toplulukları da toplulukları korkutmayacaktı, Müslümanları ve diğer toplumları. Bu kabile öyle söz verdi, barış yaptı, tazminatını ödedi, Muhammed'le anlaşma yaptılar ve asla Müslümanlara saldırmayacaklarına, diğer Hristiyan toplulukları da korkutmayacaklarına söz verdiler. 20 gün kadar Muhammed ordusuyla tebrikte bekledi, gelen giden yoktu Bizans'ta. Şamlılardan. Aksine hastalığın arttığı, Bizans'ın gerçekte ordu hazırlamadığı ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıktı. 20 gün sonra Muhammed ordusuna geri dönüş talimatı verdi. Uzun bir yolculuktan sonra hiçbir savaş yapmadan üstelik ganimetlerle Müslüman ordu Medine'ye dönmüştü. Tebük Seferi için Muhammed ısrarla savaşa katılması gereken Müslümanların katılmalarını istemişken Medine'de yaşayan bazı Müslümanlar Tebük Seferi'ne katılmamızarttı. Medine dışından gelen Müslüman orduları memleketlerine gittikten sonra Muhammed savaşa katılmayanlardan özür dilemek için gelenleri kabul etti. Üç kişi hariç diğerleri bahanelerini söyleyip özür dilediler. Muhammed onlara bir şey demedi. Ancak Kab bin Malik, Mirare bin Rabi ve Hilal bin Ümeyye Mesru. Resule gelip, Ya Resulullah bizim savaşa katılmamamızda hiçbir özrümüz yoktu. Öylesine katılmadık. İçimizden gelmedi. Sana söyleyecek bir bahanemiz de yok. Bahane uyduracak da değiliz. Hata ettiğimizi sonradan anladık ama size de yetişmek için yola çıkmadık. Çerçevesinde konuştular. Muhammed onlara hakkınızda Allah hüküm verinceye kadar bekleyin. Müslümanlarla konuşmayın. Müslümanlardan ayrı durun dedi. Daha sonra Müslümanlara da bu üç kişiyle konuşmamalarını, onlarla ilgilenmemelerini tembih etti. Hatta Hilal bin Ümeyye'nin eşi gelip, ''Ya Resulullah, eşim hilal yaşlı, kendi başına duramaz. Ben onun bakımını üstlensem olmaz mı?'' diye sorunca Resul üzüm e verdi. Bazı rivayetlerde, ''Üç kişinin kadınları Resul'e gelip eşlerimizle aramızdaki nikah akdide bozulacak mı?'' Ne olacak diye sordukları, Resul'ün de kadın-erkek ilişkisinin kurulmaması tembihinde bulunduğu rivayet edilir. Ne kadar doğrudur, orasını bilemem. Savaş hazırlığı yapılırken, bazıları savaşa gitmemek için Resul'e gelip izin istediler. Bu konuya Allah ayetlerinde şöyle değiniyor. Tövbe Suresi 41'den 47 dahil gelen ayetler şöyle diyor. Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.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 Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup sen yalancıları bilinciye kadar onlara niçin izin verdi? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla canlarıyla savaşmaktan senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini piti iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. Eğer onlar çıkmak isteselerdi savaş için elbette bunun için bir hazırlık yaparlar. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla beraber oturun denildi. Eğer onlar sizinle birlikte olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları da olmazdı. Mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranıza koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. Andolsun onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana nice işler çevirmişlerdi.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 böbürlenerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. De ki, siz bizim için ancak iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin. Şüphesiz biz de sizinle beraber beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, verin ister gönülsüz. Sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, salata ancak üşünerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından başka bir şey değildir. Ayetler, Müslümanların bilgileri, bilinçleri, psikolojileri üzerine ince tahliller yapıyor. Müslümanlar savaş için hazırlık yapmaya başladıklarında geri duranların konumlarını inceleyerek onların aslında iman etmişler olmadığını, aksine münafık olduklarını, kafir olduklarını belirtiyor. Bu ayetler çok önemli. Ben şu anda konu ilerleyeceği için ayetler üzerinde durmayacağım. Ama bu ayetlerin içerisinde önemli bir şey var. İnandığı için vermeyen, inandığı için Allah için harcamayan, usulen harcayan, Sadece ayıp olmasın diye harcayan veya belli bir amaçla, belli bir çıkarla Allah için veren olduğu zaman Allah Resulü ne diyor? Sakın onlardan alma, sakın. Onların verdikleri ister gönüllü versinler ister gönülsüz, fark etmez. Asla katında kabul olunmayacaktır onlardan alma. Çünkü onların kalbinde gerçekte iman yoktur. Rabbin iman etmeyenlerin hiçbir şeyini kabul etmez kendi rızası için harcamaya diyor Allah çok önemli. Hani madem para toplanıyor ben de vereyim de hiç olmazsa Müslüman saysınlar diye. Aslında inanmıyor ya, böyle durumlar var ya, hani toplumumuzda var böyle şeyler. İşte bu ayetler çok önemli. Sefer sonunda Resul'e gelip özür dileyenlere Resul bir şey demedi. Ancak Tövbe Suresinin gelen ayetleri onların durumunu açığa çıkardı. Halbuki onlar şöyle zannediyorlardı. Tamam. Muhammed'e gittik söyledik. O da bize bir şey demedi. Bakın üç kişiye nasıl yasaklar getirdi, onları nasıl toplumdan tecrüt etti, İyi ki onlar gibi doğru söylememişiz diye kendilerini teselli ediyorlardı ki ve tecrüt edilen Müslümanlarla dalga geçiyorlardı, kendi aralarında Muhammed'i kandırdık diye konuşuyorlardı, başkaların yanında ise kaş köz işaretleri yapıyorlardı ancak ayetler öyle bir geldi ki ne yapacaklarını şaşırdılar. Tövbe suresinin 64'ten başlayan ve 72 dahil devam eden ayetleri onların hallerini hemen ortaya koyuverdi. Hem de hüküm olarak ortaya koydu. Sadece bilgi olarak değil. Allah hüküm verdi onlar için. Bakın nasıl başlıyor. Münafıklar, bakın münafıklar diye başlıyor. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin. Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracak. Eğer onlara sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk diyecekler. Bak bak bak bak bak. Şakalaşıyorlarmış. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? Sakın özür dileme.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 Kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden kuvvetçe daha üstün, mal ve evlatça daha çok idiler. Sizin gibi olanlar. Onlar yeryüzünde paylarına düşenden faydalan işte sizden öncekiler. Nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız ve dünyaya dalanlar gibi siz de dalıp gittiniz. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitti. Ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden, evvelkilerin Nuh, Ad ve Semut kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Bakın, bunlar Medine'de Müslüman diye bilinen insanlar, bu hitapla karşılaşılanlar. Bakın, Araya giriyorum bakın. Bu şekilde haklarına hüküm verilenlere baktığınız zaman Medine'de bunlar Müslüman olarak biliniyor. Müslümanların içerisinde. Biz Müslümanız diyorlar. Mescidin Nebevi'ye geliyorlar. salatı ikamet ediyorlar. Ama ne yapmışlar? Tebük seferinde içlerindeki küfrü ortaya koymuşlar. Zahirde Müslüman görünüyorlar ama içeride yok. Çünkü Allah Resulü onları savaşa çağırdığı zaman gelmemişler. Gelmemişler. Ve Allah onların hakkında hüküm veriyor. İşte onlar Metyan halkının ve altız olan şehirlerin haberi ulaşmadım onlara. Peygamberi onlara apaçık mucizeler, deliller, ayetler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulüm edecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmek etmekteydiler. Mümin erkeklerle, mümin kadınlar da birbirlerinin belirleridir. Onlar iyiliği emreder kötülükten alıkorlar, salatı dosdoğru ikame ederler, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler, işte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hükmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklara kan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vadetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte Büyük kurtuluş da budur. Bu ayetler gelince elleri ayaklarına dolaştı. Çünkü bunlar bu ayetler gelmeden Resul'e gelmişler, yalanlarla bahanelerini uydurmuşlar, çekip gitmişlerdi. Üç kişinin tecrüt edilmesinden dolayı da başladılar konuşmaya, kendilerini güvende sayarak, bütün küfürlerini ortaya çıkararak konuşmaya başladılar. Dalga geçmeye başladılar. Ama bu ayetler geldi. Durum belli oldu. Onlar mü'miler safının dışındaydılar artık. Kendilerine Müslüman diyorlardı ama Allah onları müminler safının dışına itti. Ve Müslümanlar onlara öyle davranacaktı. Onlara Müslüman gözüyle bakmayacaklardı. Allah onların hükmünü vermiş, işi bitirmişti. Üstelik Resulüne tembihler yapıyordu. Bakın ne diyor. 80 ve 84. ayetlerinde nasıl tembih ediyor Allah Resulüne? Onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 kez af sen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar oturmaları ile sevindiler. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler birbirlerine. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke almasalardı. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni onlardan bir grubunun yanına döndürür de ve seninle sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, benimle beraber asla çıkmayacaksınız, asla benimle beraber savaşa gelmeyeceksiniz. Kabul etme onları. Ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız de. Çünkü siz birinci defa yerinizde kalmaya razı olunuz. Şimdi de geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla salatını ikame etme. Onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Ayetleri görüyor musunuz? Bunların içinden bir kısmı Uhud'da savaştı. Bir kısmı Hayber'de savaştı. Bir kısmı Huneyn'de savaştı. Bir kısmı Mekke'nin fethinde savaştı. Bir kısmı Muhte'de savaştı geldiler. Ama Tebük'te can çizdiler. Bu hükümlerden daha ağır hüküm olabilir mi? Allah'ı hafife alan, ile dalga geçen, Allah'ın dinini hiçe sayanlar elbette ağır cezalara çarptırılacaklar. Onlar dillerinden kalbimizde hiçbir kötülük yoktu diyebilirler. Sıkıştıklarında kendilerini böyle savunabilirler. Ancak Allah söze değil, kalbine, eylemine, eylemdeki samimiyetine baktığını söylüyor. Lafla peynir gemisinin yürütülemeyeceğine işaret ediyor. Üç kişinin işi zordu. Onların durumu Allah'a bırakmıştı. Ayetlerin münafık ilan ettikleri toplumda dolaşırken, işlerine güçlerine bakarken, toplumdan tecrit edilmemişlerken, Üç kişi toplumdan tezgid edilmişti. Hiç kimse onlarla konuşmuyordu. Toplumun onlarla konuşması yasaklanmıştı. Onlar evlerine kapanmışlar, Allah'a tövbelerini yapıyorlardı. Tarihte geçen bazı konuşmalar var. Eşleriyle, çocuklarıyla oralara girmek istemiyorum. Üç kişinin durumunda çok önemli noktalar var. Bunlardan birincisi, üç kişi hiçbir mazereti olmadan, keyfi olarak büyük seferine katılmamışlardı. Ancak bunu, bütün samimiyetleriyle gelip anlattılar. Hani onlar savaşa gitmek durumunda olan savaş hazırlığı yapılan bir sırada bunu yaptılar. Arkadaşlar bugün Müslümanlara bir bakın. Ya bir yerde toplanalım da bir işte bir çalışma yapalım deseniz tamam geleceğiz diyenler bile uyduruktan, sebeplerle keyfi olarak gelmeyebiliyor. Bakın ne kadar basit alıyor. hiç hiçbir tehlike yok. Adamlar savaşa giderken bunu yaptığı için tecrüt edildiler. Samimiyetle ithal ettikler için. Ama düşünün bir 6-7 kişi söz verdiniz. Dediniz ki şu gün bir yerde toplanalım, Kur'an okuyalım. Geldi 3-4 kişi. Gelmedi 2-3 kişi. Neden gelmedi? Canım istemedi diyemez. Kafa mı ağrıyordu? Misafir gelmişti. Şu olmuştu, bu olmuştu. Doğru mudur? Ha doğrusu mesela yok. Ama bir zahmet telefon edebilirdi mesela. Gelmeyeceğim arkadaş diyebilirdi. Şu özrüm var diyebilirdi. Telefon da etmez. Haber de vermez. Gelmez. Karşılaşırsınız veya ararsanız, sorarsanız Size bahaneler uydurur. Ben söz verdim, gelemeyeceğimi bildireyim. Bu bir nezakettir de demez. Çünkü ciddiye almaz. Üç kişi gibi gelip de bu ciddiye almazlığın da samim olarak itiraf etmez. Nereye girer Osman Artık siz düşünün. Ama bu üç kişi terke var savaşa gidiliyor. Gitmek istemiyor. Keyfi. Diğerleri gibi bahane de uydurmadı. Seferden sonra geldiler, Resulullah'a anlattılar. Biz dediler, keyfi gelmedik. Samim bir şekilde. Aslında onların samimi bir şekilde gelip anlatmaları tövbe kapısının aralanmasıydı. Muhammed onların samimi dönüşünü zaten tövbe gibi görmüştü. Fakat onların ısrarlı bir şekilde ah dilemelerinin karşılığında kendisini ah makamı değildi ki. Muhammed ahmakam makamı mı? Üç kişi yaşadıkları vicdani rahatsızlık nedeniyle perişandılar. Onun için bir an önce aff edileceklerine dair bir söz, bir işaret bekliyorlardı Resulün ağzından. Rasul af kapısı olmadığı için bu sözü vermedi. Çünkü yetkisi yoktu. Onun için onlara Allah'a havale etti. Sizin durumunuz benimle alakalı değil dedi. Sizin durumunuz Allah ile alakalı. Onlar Allah'tan bilgi gelinceye kadar kendilerini affetmeyeceklerinin bilincindeydiler. Kendi kendilerine. Allah'tan herhangi bir bilgi gelmezse kendileri hakkında onlar kendilerini affetmeyeceklerdi zaten yaptıkları hatadan dolayı. Yaptıkları hatanın ne olduğunu bilincine varmışlardı. Bütün samimiyetleriyle gelmişlerdi. Bu önemli bir vurguydu. Halbuki samimi olmayanlar türlü yalanlarla bahanelerini çoktan uydurup gitmişlerdi. Onlar dışarıdaydı. Geziyordu, dolaşıyordu. İşindeydi, bütündeydi. Onların Allah Resulü'nün cihat umurlarında değildi o gezip dolaşanların, bahane uyduranların. Ama Yan yana geldikleri zaman laftan asıyorlardı, kesiyorlardı. Kahramanlık gösteriyorlardı. Ama üç kişi için bunların hepsi hiçbir şeye değiştirilemeyecek değerlerdi. Bunu biliyorlardı. Bilerek hata etmişler, dönüş için kapıya gelmişlerdi. Resulün kapısına. Şimdi haklarında hüküm bekliyorlardı. Acaba bugün bizler hatalarımızdan dönsek, hakkımızda iken af edildiniz diye ayetler gelir mi? Hemen bu ne biçim soru diyeceksiniz değil mi? Ayetlerin kapısı kapan diyeceksiniz. Ben de zaten işin önemini vurgulamak için söylüyorum. Düşünün bir manzarayı. Onlar ayetler inip dururken haklarında ayet gelinceye kadar kendilerini affetmeyeceklerdi. Halimizi düşünün. Bizim hakkımızda biz bir hatamızı, bakın biz bir hatamızı fark ettiğimiz zaman yeryüzünde bizim affedildiğimize dair bir işaret mi gelecek? Bir ayet mi gelecek? Düşünün ne kadar acı bir durum. Onlar haklarında ayet geleceğine inanarak yalvarıyorlar. Peki biz nasıl inanacağız? Niye inanacağız? Bizim hakkımızda ayet gelmeyecek. Çünkü ayetlerin gönderişi bitti. Biz öyle inanıyoruz. Bu yargı doğru elbette de. Çünkü bizim ayetlerimiz bin yıl önce peşinen gönderildi. Kur'an okuyor. Bizden de üç kişinin durumunda olanlar aynı üç kişi gibi değerlendirileceklerdir. Ayetleri iyi okusunlar. Biz de eğer samimi olarak dönmüşsek... Kendi içimize gömülmüşsek, o ayetleri okuya okuya, o üç kişiyle ilgili gelen ayetle karşı karşıyayız demektir. Ufkumuzda o var demektir. Onun bize indiğini anladığımız gün, bütün iştenliğimizle, bütün samimiyetimizle, bütün kalbimizle, bütün aklımızla o dönüşümüzü gerçekleştirmişiz demektir. Yeniden bir ayet gelmeyecek. Geldi zaten. İkincisi ise, önemli notlardan, Resulün konuyu Allah'a havale etmesi ki bu çok önemliydi. Resul burada görevinin gerçeğini belirtiyordu. Resulün görevleri arasında affetme, tövbeleri kabul etme yetkisi yoktu. Ama üç kişi gelmiş, hatalarını samimiyete söylemiş, af diliyorlar. Resul ne yapabilirdi ki? Tövbeleri kabul eden Allah'tı. Üstelik gelen üç kişi vizanlarındaki yangını bastıramıyor. Konuyu ahirete taşımak istemiyor. Dünya yaşamında aff edildiklerini bilmek istiyorlardı. Onun için üç kişiye Resul, size Allah'a havalet. Allah'tan hüküm gelinceye kadar bekleyin dedi. Onların o samimiyeti karşısında içi burkularak ve gözlerinden yaşlar akarak dedi ki sizi Allah'a havalettim. Allah'tan hüküm gelinceye kadar bekleyin. Onları evine gönderdi. Müslümanlarla konuşmalarını istemedi. Toplumla bağlarının kesilmesini istedi. Üçüncüsü ise önemli notlar. Hükümleri Allah'a bırakılan üç kişi Allah'tan hüküm gelinceye kadar ne yapacaklardı? Resul onlara Toplumda konuşmamalarını, ilişki kurmamalarını söylüyordu. Sonra onlara bunu söylemekten öte iş yaptı. Müslümanlara üç kişiyle konuşmamalarını, onlarla ilişki kurmamalarına tembih etti. Hem onlara tembih etti hem de bütün Müslümanlara tembih etti. İlk bakışta bu durum korkunç bir şeydi. Sanki samimiyetle dürüstçe gelip durumunu anlatanlar cezalandırılmıştı. Halbuki yalanla Riyakarlıkla gelip, uydurup bahane ileri sürenler toplumda rahatça yaşıyorlar. Herkes onlarla konuşuyor, herkes onlarla ilişkilerini sürdürüyordu. İşine gücüne bakıyorlardı, bahane bahçesine bakıyorlardı, ailesiyle beraber yaşıyorlardı. Bu durum çelişkili gibi görünüyordu. Üç kişiye haksızlık yapılmış gibi görünüyordu. Ama işin aslı öyle değildi. Üç kişinin toplumdan tecrit edilmesinin kendi özünde anlamları vardı. Her şeyden önce, üç kişinin samiyetinin test edilmesi gerekiyordu. Ne kadar samimiler o itirafta. İnsan itiraf eder, o anda boşlukta bulunur, itiraf edebilir. Bir duygusal anafor geçirir, bu anaforla ne yapar? Gelir itiraf eder. Peki bu anafor geçince ne olacak? 3 gün sonra, beş gün sonra bir yalan kıvırıp gelebilirdi. Diğerleri gibi. Resul onlara Allah'ın affı gelinceye kadar bekleyin dedi. Onlar beklemeyip yaptıkları itirafın tersini hareket edebilirlerdi. Resul onları tecrit ederek Allah'tan ayet gelinceye kadar görüşmeyeceğini söyledi. Müslümanların da görüşmesini yasakladı. Onlar Resul'ü tanımıyorlar mıydı? Elbette tanıyorlardı. Onlar Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Hayber'de, Mekke'nin fethinde bulunmuş kişilerdi. Resul'ün ne kadar katı, sert, tavizsiz olduğunu biliyorlardı. Resul insan olarak, insancıl, anlayışlı, yumuşak iken, konu iman, konu din konusuna gelince dünyanın en sert, en katı insanı olabilirdi. Resul Allah'tan hüküm gelinceye kadar görüşmeyi kapattığını söyleyince onlar anladılar ki haklarında ayet gelinceye kadar Resul onlarla konuşmayacaktı. Müslümanlar onlarla konuşmayacaklardı. Bu durumda şeytan onları yalan söylemeye, itiraflarını geri aldırmaya yönelik saptırma yaparsa onlar Resul'ün karşısına çıkamayacaklar. Böylece şeytanın kandırması boşa çıkacaktı. Görüyor musunuz inceliği? Kapıları kapattı Resul ve onların şeytanın kandırması neticesinde gelip de yalan bahane uydurmalarına izin vermedi. Kendi kendilerini bıraktı. Resul görüşme imkanını kapatarak aynı zamanda şeytanın onları kandırmasının kapısını da kapattı. Tecid anı çoğu zaman insanın kendini öz tabi tutmasıdır. Düşünün, büyük bir hata yaptınız. Pişmansınız, insanlarla konuşmalarınız... İş, güç, aile ilişkileriniz, insanlarla ilişkileriniz sizi oyalıyor. Bir taraftan da içinizde büyük bir yangın var, pişmansınız ama ne yapıyorsunuz? İşinize, gücünüze sarılmışsınız, aile ilişkilerinize, toplumlarla ilişkilere sarılmışsınız, kendinizi dışarıya atmışsınız. Hani denir ya, bir insan çok bunaldığı zaman, ya kapanıp durma ya, git şöyle bir açıl, git işine, gücüne bak, biraz kafandaki şeyler dağılsın denir ya. Onun gibi düşünün. Şimdi biz o üç kişiye böyle demiş olsaydık... Etrafındaki bakan insanlar acıyıp da, ya niye öyle dert durdunuz? Bu itirafınızla, bu yaptığınız hatayla niye kendinizi boğutturuyorsunuz? Gidin işinize, gücünüze bakın, aile işlerinize bakın, insanlarla konuşun, kendinizi oyalayın deseydik. Deseydi Resulullah ve toplum onlara bunu söyleseydi, bugünkü gibi, siz oyalanma içinde yaptığınız hatayı unutabilirdiniz. Yapmakta oldunuz, tövbe işlemini unutabilirdiniz. Halbuki tecrit anı sizi işinizden, aşınızdan, çocuğunuzdan, eşinizden, Müslüman kardeşlerinizden, toplumdan etti. Koskoca dünyada tek başına kaldınız, tıpkı ailetteki hesap günündeki gibi Rabbinizin huzurunda yalnızsınız. Size ne Resul, ne aileniz, ne Müslümanlar, ne de diğerler yardım edemiyor. Kapandı kapılar. Hepsi sizden uzaklaştırılmış, uzaklaşmış durumdasınız. Siz bir an olsun tövbe etmekten bıkıp etrafınıza yönelip kendinize bir yol ararsanız etrafınızda kimse yok. Hesap günündeki gibi. Ya yalnızsınız? Tahayyül edebiliyor musunuz manzarayı? O yaşamın içine girebiliyor musunuz? İşte bu bilgi, bu bilinç tecrüt anında hayatınızı sarıyor. O üç kişinin hayatını sardı tekrar Resul'le, eşinizle, çocuklarınızla, akrabalarınızla, Müslümanlarla, toplumla ilişki kurabilmeniz için verdiğiniz söz üzerine, ne söz verdiniz? Tövbe söz verdiniz. Yaptığınız talep üzerine ne yaptınız? Af talebi yaptınız. Yani dilediğiniz tövbe üzerine beklemelisiniz. Allah sizdeki samimiyeti ölçecek, tartacak, biçecek. Sizin tövbenizi kabul ettiği anda sizi tekrar insanların içine gönderecek. Bu durum doğuncaya kadar kalbinizde, ufkunuzda, aklınızda, her şeyinizde bir ışık, bir aydınlık oluncaya kadar siz tecrit anında insan kendini dinleyecek. Bütün hayatını önüne koyacak. Bütün ilişkilerini gözden geçirecek. Sadece tövbeye yöneldiği olayı değil, bütün yaşamını düşünmeye başlayacak. Eğer tövbesi kabul edilirse tertemiz olacak. Sadece bu olaydan mı? Hayır. Elbette tüm yaşamının pisliklerinden sıyrılacak. Çünkü Allah temizi kabul eder. Bir olayda hata etmiş. Belki bildik bilmedik eskileri de var. Allah onu tövbesini kabul etti de tamam ben seni katıma aldım tertemizsin dediği zaman her şeyiyle gelecek insan. Allah sadece tövbe ettiği konudan onu almayacak. Ben seni affettim kulum dediği zaman sıfır olacak. E, sıfır olması için sadece tövbe ettiği konu gündeme gelmeyecek. Belki de bildiği bilmediği unuttuğu birçok hatası olmuştu geçmişte. İşte tecrüt anında hepsini gündeme getirecek insan. Ve Allah'tan ayet geldiği zaman o sıfır noktasına gelecek. Anlayabiliyor musunuz bunu? O ayetin derinliğini, olayın derinliğini anlayabiliyor musunuz? Böyle basit bir olay değil. Hafif alınacak bir olay değil. Bir psikolojik bir olay. Acayip bir olay yani. Anladığınız gün zaten her şey bitmiş olacak. Sakinlikte, yalnızlıkta bütün varlığınızı gözden geçireceksiniz. Unuttuğunuz birçok şey gündeme gelecek. Yaptığınız, yapacağınız her şey. Çünkü hakkınızda ayet geldiği gün siz sıfır olacaksınız. Tövbeye konu olan konuların dışında da tövbe edilmesi gerekenler aklınıza gelecek. Hatırınıza gelecek o tövbe anında. O tecid anında hepsini toplayıp diyeceksiniz ya Rabbi. Ben bunu gündeme getirdim ama bu da var, bu da var, bu da var, bu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Bu da var. Hepsiyle beraber yöneleceksiniz çünkü aklınızda bir tane ayet gelecek. Affedildin ey kulum. Başarabilecek misiniz bunu? Tecid illerlerle Müslümanların konuşmaması anlamlı, toplumun konuşmaması anlamlı. Müslümanlar akıl vermeye kalkabilir, toplum akıl vermeye kalkabilir Hele toplumda münafıklar, kafirler varsa onlar gelip yoldan saptırmak için uğraşabilir. Resul'ün tecridine karşılık onlar size haksızlık yapılıyor. Ne varmış bunda? Sadece siz mi sefere katılmadınız? Bak başkaları da katılmadı. Onlar tecrid edildi mi diye ve buna benzer sorgularla onların tövbede pişmesini, yanmasını engelleyebilirler. Özeleştiri anı, yalnızlık anı, insanın itiraf anı bir açıdan en güçlü anı bir açıdan da en zayıf anıdır. Güçlüdür. Çünkü bütün samimiyetiyle kendini ortaya çıkarmıştır. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Çoğu insanın başaramayacağı bir şekilde zaaflarından kurtulma cesaretini göstermiştir. Zayıftır. Her an geri dönebilir. Yaptığı itirafın pişmanlığını yaşayabilir. O tecridin ağırlığını yaşayabilir. Gelgitler halinde olabilir. Böyle bir atmosferdeyken dışarıdan olumsuz bir müdahale çabucak yapılabilir. Bu atmosferde yapılan müdahale etkili olur. Ama tecrid anında Dışarıdan hiçbir müdahale olmazsa, tövbeden kişi rahat eder. Aksi halde, olumlu, olumsuz bütün telkinler tövbe edene gelir. Tövbe edene etkiler. Şurası muhakkak ki, tövbe sırasında mesela, olumlu müdahaleler bile yapılsa, mesela, olumlu müdahale yapıldı. Olumsuz bir şey yok. Geldi Müslüman kardeşler, onlar olumlu müdahale yaptı. Düşünün, bütün suçlarını itiraf etmiş, Tövbeye yaklaşmış birine eşi, dostu, ailesi, arkadaşları, Müslüman kardeşleri gelip akıl verdi. Şöyle yap, böyle yap dedi. Şimdi insan bütün bu katkılardan sonra ben tövbe ettim diyebilir mi? Elbette hayır. Çünkü dışarıdan akıl verilerek yapılan tövbeye birlikte tövbe etmek denir. Halbuki tecrit anında kişi tek başına tövbe eder. Hesap günündeki gibi. Allah'a tek başına yaklaşır. Hiçbir destek almadan sadece Allah'ın desteğine inanır. Hiçbir güce bağlanmadan sadece Allah'ın gücüne bağlanır ve sadece kendisi tövbe eder. Tecdanında insan dünya nimetlerinden uzaklaşarak, dünyadan bağlarını keserek buna ölmeden huzura çıkmak denir. Bilgiyle, bilinçle huzura çıkar insan. Bilgiyle, bilinçle dünyadaki bağlarını koparan insan artık dünyayı düşünmez hale gelir. Sadece Allah'ı ona yapacağı tövbeyi düşünür. Bağlantıları kopmuş insan daha sağlıklı düşünmeye başlar. Samimiyetine samimiyet katar. Rivayetlere göre üç kişi elli gün boyunca, bakın elli gün boyunca toplum içinde tecrit halinde tövbe ettiler. Elli gün dile kolay. Elli gün boyunca toplumdan tecrit edildiler. Rasulden tecrit edildiler. Mümin kardeşlerinden tecrit edildiler. Ailelerinden tecrit edildiler. Sadece hanımları yemek getiriverdi. Kur'an okuyarak, salat ederek Allah'a yalvardılar. Kendi başlarına. Kendilerini Rabbin huzurunda hesaba çektiler. Özeleştirinin kralını yaptılar. Akıllarını, muhakemelerini, iradelerini, duygularını, hayallerini, geçmişlerini, geleceklerini aynı noktada bitirleştirdiler Yoğurdular, yoğuruldular Böylece akılları başka, muhakemeleri başka yerlere gitmedi. Duyguları başka, hayalleri başka yere gitmedi. Geçmişleri başka, gelecekleri başka yere gitmedi. Bütünlük içinde akıllarıyla, muhakemeleriyle, iradeleriyle, duygularıyla, geçmişleriyle, gelecekleriyle Rabbin huzuruna vardılar. Kendilerini Rabb'e teslim ettiler. Onun affına sığındılar. Onun gücüne, onun şefaatine sığındılar. Başka güç, başka şefaatçi tanımadılar. Onlar sura dünyalarında üfürdüler. Mizana dünyada durdular. Affın ve şefaatin kapısını çaldılar. Kapının sahibi ise ne Resul'dü ne Müslümanlardı. Sadece kapının sahibi Allah'tı. Bu özleri anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? 50 gün bitmişti. 50 gün boyunca üç kişi toplumdan tecrüddiler. Onların durumunu Allah görüyordu, biliyordu. Onların samimi duygularından haberdardı. Ve onlar için ayetini gönderdi. Tövbe Surasının 138. ayeti onlara geldi. Geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş. Vicdanları kendilerini sıklıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Allah onların tövbesini kabul etti. Onları eskiye döndürdü. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden bir esirgendir. Ayet Resul'e intikal edince Resul hemen Müslümanları müjdeyle onlara koşturdu. Artık onlar yeryüzüne tekrar döneceklerdi. Affedildiklerine dair ayet onların nişanesi olarak yeryüzünde dolaşacaktı. Ne demek biliyor musunuz eski derdimiz? İlk hallerine. Hiçbir pislik yok. Belki ondan sonra olabilirdi. Ama o gün, ayet geldiği gün artık o üç kişinin varlığında inancında, hayatında tek pislik kalmadı. İlk haliydi. Mümin oldukları anki hali. Tebük Seferi önemli algılarıyla Müslümanların tarihine yazıldı. Üç aya yakın bir süre alan seferde herhangi bir savaş olmadı. Hiçbir can kaybolmadı. Rasul'ün komutanında son savaş seferiydi. Barış dininin temsilcisi Muhammed, barış için ordusunu ayağa kaldırdığında karşısına çıkacak güç bulamamıştı. Bu önemliydi. Devrin süper gücü Bizans, Muhammed'in 30 bin kişilik ordusunun önüne çıkamamıştı. Dünya bunu konuşuyordu. Arabistan İmparatorluğu'nun 10 yılda geldiği bu durum akla hayale sığmıyordu. İran, Mısır, Habeşistan bundan etkilenmiş idresi için planlar yapıyordu. Medine Devleti tüm dünyaya meydan okurken, savaş hazırlığı sırasında bazı Müslümanlar da gevşeklik gösterdiler. Konuya ilişkin gelen ayetler çok değişik açılardan münafıklık tanımları getirdi. Müslüman toplum, müminler, münafıklar diye ayırdı. Tabii bu ayrılış, Müslümanlar ile kafirlerin ayrılması gibi değildi. Allah'ın saydığı eylemleri gerçekleştirenler, münafık, olarak Allah tarafından Müslümanlara bildirildi. Müslümanlar savaş hazırlığına başladığında savaştan kaçanlar, savaş için yardım etmeyenler, savaşmamak için izin isteyenler, savaş aleyhinde konuşup savaşa gidenleri alaya alanlar, Müslüman ordunun komutanları, devletin başkan hakkında ileri geri konuşanlar, münafıklar safında sayıldılar. Onlar istekler kadar biz de Müslümanızsınlar. Hatta günümüzdeki gibi kalbimizde hiçbir kötülük yok. Kalbimiz tertemizdesinler. Fark etmeyecekti. Allah onlara mümin değil, münafık sarmaktaydı. Tebük Seferi, Müslümanların Arabistan'daki hakimiyetini pekiştirdi. Tebük bölgesi tamamen Müslümanların hakimiyetine geçti. Artık ne Şamlılar, ne Debsanslar. Tebük bölgesine saldırılarda bulunamıyorlardı. Muhammed lider olarak kendini göstermiş, Arapları dünya tarihine yazdırmıştı. Ünü Anadolu'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya ulaşmış, oralara tebliğ için giden Müslümanlara güç veriyor. Şam, Yemen, Habeş, Mısır kervanları Arabistan'da Medine'nin kontrolünde hareket ediyor, eskisinden daha güvenli olarak seferlerini düzenliyorlardı. Kervanların memnuniyetleri, kervan yolcularının memnuniyetleri, İslam'ın hızlı yayılmasına vesile oluyor. Çünkü kervanlar, Müslümanların kurduğu düzenin, güvenirliği, adaleti hakkında tahmin edilemeyecek övgülerle gittikleri yerlerde probanda yapıyorlardı. Bizans, İran, Mısır egemenliğinde yaşayan halklar Müslümanlara karşı derinden sampati duymaya başladılar. Müslümanlar Arapça bilmeyen toplumlara toplumların diliyle ayetleri tercüme ederek gönderiyorlardı. Okunan ayetler ile insanlar İslam'a koşuyorlardı. Toplumların yönetimleri bundan rahatsızdılar ama çareleri yoktu. Devir Muhammed'in devriydi. Tarih Medine İmparatorluğu'nun tarihini yazıyordu. Evet arkadaşlar bugün Burada bitirdim konuyu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a eman ediyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. İyi geceler diliyorum.